Ruh zeminde müminler ve muvahhidiyindeki cemaati uzma. İkinci daire, baktım umum mevcudat, bir salatı kübrada, bir tesbihat uzmada da, her taife kendine mahsus salavat ve tesbihatı ile meşgul bir cemaat içindeyim. Ve zayıf eşya tabir edilen hidmat meşhude, onların ubudiyetlerinin ünvanlarıdır. O halde Allahu Ekber deyip hayretten başımı eğdim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire içinde. Hayretengiz, zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemmiyeten büyük bir küçük alemi gördüm ki, zerrat-ı vücudiyemden ta havass zahiriyeme kadar taife taife vazife ubudiyetle ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm. Bu dairede kalbimdeki latife-i rabbaniyem, ''İyyâke nabudu ve iyâke nesta'în'' o cemaat namına diyor.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 Manen herkes gibi ben de işitip, o üç cemaatte herkes benim gibi İyyâke na'budu ile mukabele ediyor tahayyül ettim. İzâ tebeteş şey'u tebete bile kaidesince şöyle bir hakikat fikre göründü ki, Madem bütün âlemlerin Rabbi insanları muhatap iddiaz edip umum mevcudatla konuşur ve şu Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm,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 ''Ve ehemmiyetli muhatabından, nihayetsiz azamet ve celal sahibi, mütekellim-i ezeliden ve makam-ı mahbubiyeti uzma sahibi, tercüman Alişanından aldığı bir kuvvet, ulviyet, cezalet ve belagat içinde, parlak hem pek parlak bir nur-u icazı içinde gördüm. O vakit değil umum Kur'an, ya bir sure veyahut bir ayet, belki her bir kelimesi birer mucize hükmüne geçti.''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 ayaklarım delildir. hüccettir. Aynı nabudu ve Nestaninü de mabut ve müstehan olan haka giden yolu göstermek lazımdır ki sizinle gelebileyim. O vakit kalbe şöyle geldi ki de o mütehayyir akla. Bak kainattaki bütün mevcudata, zihayat olsun, camit olsun, Kemal itaat ve intizam ile vazife suretinde ubudiyetleri var. Bir kısmı ursuz, hissiz oldukları halde, gayet şuurkerane, intizamperverane ve ubudiyetkerane vazife görüyorlar. Demek bir mâbud bilhak ve bir amiri mutlak vardır ki, bunları ibadete sevk edip istihdam ediyor. Hem bak bütün mevcudata, hususan zihayat olanlara, her birinin gayet kesretli ve gayet mütenevvi ihtiyacatı var ve vücut ve bekasına lazım pek kesretli, muhtelif matdupları var. En küçüğüne elleri ulaşamaz kudretleri yetişmez. Halbuki o hadsiz matlapları ummadığı yerden, vakti münasipte, muntazaman onların ellerine veriliyor ve bil müşahede görünüyor. İşte şu mevcudatın bu hadsiz fakr ve ihtiyacatı ve bu fevkalade iyanatı gaybiye ve imdadat-ı rahmaniye bedahe gösterir ki, bir ganiy mutlak, kerim-i mutlak ve kadiri mutlak olan bir hami ve razıkları vardır ki, her şey ve her zihayat, ondan isteane eder, medet bekliyor, manen ve iyyâke nestaîn der, o vakit akıl, âmennâ ve saddaknâ dedi, Said Nursi. Risale-i Nur nedir, Bediüzzaman kimdir? Her asır başında hadisçe geleceği tefşir edilen dinin yüksek hadimleri, emri dinde müptedi değil, müttebidirler. Yani kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler,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 ve ahlak-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam tam amili ve Mişvar-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam ve Hilye-i Nebeviye'nin hakiki labisi olduklarını gösterirler. Hülasa, amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i nebeviye ittiba ve temessük cihetinden ümmeti Muhammed'e tam bir hüsnü misal olurlar ve numune i iktida teşkil ederler. Bunların Kitabullah'ın tefsiri, ve ahkam diniyenin izahı ve zamanın fehmine ve mertebeyi i ilmine göre tarz-ı tevcihi sadedinde yazdıkları eserler, kendi tilkay nefislerinin ve karihay ulviyelerinin mahsulü değildir, kendi zeka ve irfanlarının neticesi değildir. Bunlar doğrudan doğruya menba-ı vahyolan zat-ı pâk-i risaletin manevi ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve Mesnevi Şerif ve Fütuh-ül Gayb ve Emsali Asar, hep bu neeviidendir. Bu asarı kutsiyeye o zevatı Alişan ancak tercüman hükmündedirler. Bu zevatı mukaddesenin o asarı bergüziidenin tanziminde ve tarzı beyanında bir hisseleri vardır. Yani bu zevatı kutsiye, o mananın mazharı, miratı ve makesi hükmündedirler. Risale-i Nur ve Tercümanına gelince, Bu eseri Alişan' da şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyzi ulvi, ve bir kemali namütenahi mevcut olduğundan ve hiçbir eserin nail olmadığı bir şekilde meş'aley-i ilahiyye ve şems-i hidayet ve neyyir-i saadet olan Hazreti Kur'an'ın feyizatına varis olduğu meşhut olduğundan onun esası nuru mahzı Kur'an olduğu ve evliyaullah'ın asarından ziyade feyzi envarı envar Muhammediyeyi hamil bulunduğu ve zat-ı i risaletin ondaki hisse ve alakası ve tasarrufu kutsisi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 Elbette Seyyidül Enbiya Hazretlerinin en yüksek iltifatına mazhar ve en ali himaye ve himmetine naildir ve şüphesiz o nebi akdesin emru fermanı ile yürüyen ve tasarrufu ile hareket eden ve onun envar ve hakayıkına varis ve ma'kes olan bir zatı kerim-i sıfattır. Envar-ı Muhammediyeyi ve ma'arif-i Ahmediyeyi ve füyuzat-ı şem-i ilahiyi en müşahşa bir şekilde parlatması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 bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Sükut ederek o methi, Risale-i Nur Şakirtlerinin şahs-ı manevisi namına kabul ettim. Said Nursi